Partiler ve Reklamlar Nuriye Akman Partilerin seçim kampanyalarına üstlenen reklam şirketleri bakalım ne marifetler sergileyecek. Ticari malların reklamında somut özellikler allanıp pullanıp neşe, özgürlük, güzellik, ayrıcalık gibi soyut vaatlere bağlanır ve satın alınmadığı takdirde nelerin kaybedileceği vurgulanır. Tabii ki malın zayıf ve eksik yanlarına değinilmez. Pazarlanan liderler ve programlar olunca temel ikna teknikleri değişmiyor. Fakat tüm partilerin defolarını bilen seçmeni tavlamak o kadar kolay değil. Amaç kesin inançlıları değil, kararsızları etkilemekse klasik ürün reklamına oranla daha büyük yalanlar söylemek, daha yükseklerden atmak, seçmeni ciddi biçimde korkutmak da gerek. Oda spreyi mekandaki deodorant, tendeki pis kokuyu bastırma gücü sebebiyle alınır en kral parti reklamıysa zihinlere daha önce yerleşen olumsuz mesajları gideremez. AK Parti dönemi söz dağarcığına bakalım. Sık olan sık. Korkma. Kır kapısını. Kanun biziz. Cadı avıysa cadı avı. Partimizin hasmı Türkiye'nin asmıdır. Ya bu listeyi onaylarsınız ya da siyasi hayatınız biter. Habis. Ur. PKK'dan zararlı. Yolsuzluk, hırsızlık değildir. Senin önüne yatarım Reza, milletin anasını. Biber gazı mı dediniz? Fazla elma bile sağlığa zararlı. Şimdi, adaletimizi kaybettik. Hükümsüzüz diyecek halleri yok. Çivi çiviyi söker hesabı, tehdidin dozu artacaktır. Geçen sefer bayrak düşmesin diye koşuşturan insanlarla vatan elden gidiyor. Kalkın ey ahali mesajı verilmişti. Herhalde yine Kutsallık sosuna bandırılmış bir kavga çağrısı yapılır. Bakarsanız bu kez Kur'an-ı Kerim'i kullanırlar. Eski bir kağıt mendil reklamında Amerikalı tüketicilere mikropları cebinizde taşımaktan hoşlanır mısınız sorusu yöneltilince marka satışlarını anormal derecede artırmış. AK Parti de pekala mikrop addettikleri insanları bu şekilde işaret edebilir. Amerikan ordusunun asker toplamak için 2. Dünya Savaşı'nda bastırdığı o meşhur seni istiyorum afişi de iş görür. Davutoğlu çatık kaşlı, öfkeli bakışlarıyla parmağını salladığında seçmen mührü ampule basmakta çekinmeyecektir. CHP'nin seçmenleri AK Parti ile korkutacağı kesin. Peki ülkenin gazlı, coplu, silahlı, küfürlü, tekmeli sahnelerini hatırlatarak Kararsızları etkileyebilirler mi? Reklam tarihinin ustalarından, Bernbach'a göre gerçek, insanlar size inanmadığı sürece gerçek değildir. Gerçeklerin acılığı, geçmişte Kılıçdaroğlu'nun inandırıcılığına katkı yapamadı. Belki reklam şirketi bu kez bilinen gerçekler yerine heyecanlandıran yalanlar söylersek, ikna şansımız artar diyecektir. Geçen seçimde adaylarına Hayat Bayram Olsa şarkısını söyletmişlerdi. Bakarsınız şimdi AK Parti zulmüne dikkat çekmek için dans ederler. Aylin Nazlıaka partinin dans ekibini eğitebilir. Acaba diyorum vaktiyle Başkan Truman için kullanılan daha iyisini asla elde etmemiştiniz sloganını Kılıçdaroğlu'ndan daha iyisini elde edemezsiniz şeklinde uyarlasalar nasıl olur? Kurtuluş Savaşı, Kuvayi Milliye Ruhu gibi eski moda mesajlarla gençleri yakalamak zor. Duygusal güvenlik, Fikri sağlamlık ve güç arzını bir potada nasıl eritecekler merakla bekliyorum. Şükrü küçük şahinden öğrendik ki bahçeli gardrobundaki zengin yöresel kıyafetleri kullanmaya hazırlanıyormuş. Şalvar yelekli, dokuz köşeli, şapkalı, körüklü, çizmeli görüntülerin reklam kampanyasına neşe katacağı kesin. HDP'nin imajı ise PKK tehdidiyle yaralı. Kandil'den gelen son açıklama, silahlara veda noktasından henüz uzakta olduğumuzu gösterdi. HDP, yeniden savaş ihtimaliyle seçmeni korkutmaya çalışırsa, demokrasi, özgürlük, eşitlik mesajları ters teper, barajı geçmesi zorlaşır. Ama Türkiye bu. Senaryolar her an değişebilirdi. De. Her şeye rağmen eğer Nevruz'da silahsızlanma açıklaması yapılır da, resmi müzakereler başlarsa, HDP'nin kararsızları... Olumlu yönde etkileme şansı artar. Bir reklam filmi hayal edin. PKK militanları artık barış zamanı diyerek silahlarını toprağa gömüyor ve ülkenin tüm itilmiş kakılmışlarıyla kol kola girip halay çekiyor. Kim tutar o vakit HDP'yi?